İbadetsiz adam olmaz. Hayvanlar bile onlara tekalif yoktur ama vücutlarının her bir zerratı <gülüyor> hakkı tesbih eder. Sendere mahsus onların evratları eskarları vardır. Sabahleyin kuşların, diğer hayvanların. Hiç görmedin mi? Güneş doğmadan yuvuz uçuşurlar. Güneş biter, çıkar çıkmaz, hep şükür ederler. Hep Allah'a ederler Otlar, ağaçlar, çiçekler, hayvanat ayrı ayrı. Hepsi mi? Hepsi. Sabaha karşı yatan yalnız terkti. Köpek hayvanı yatar sabaha karşı. Sabahlara dolaşır, tam seher vakti inir. ibadet zamanı köpek yatar uykuya. Onun vakti bitmiştir. Bek sürme gece o vakit yeter o. Sen ne yapıyorsun seher vaktinde? Uyuyor musun, uyanık mısın? Perde o vakit Allah bir perdeyle kainatı örtüyor. Ve ceallelleyle libasen, biri libasen örtüyor perdeyi indiriyor akşamdan, her taraf simsiyah. Sonra şişliyor onu kandilleriyle, yıldızları ile tezin ediyor. Sonra sabaha karşısız her vaktinde o perde kaldırılıyor yukarı doğru.